fehmen nebiyyin ve hifz zalim mursalin ve ilhama malaiketil mukarribi amin ve qale'n nebiyyu sallallahu teala aleyhi ve sellem el keyse mene nefse bu ve hamile lima Badel me ila akril hadis bu saddakaraulullah فيما قال, bu ev Kemal kalenle video sallallahuu Teala aleyhi ve sellem aziz ve muhterem cemaati müslimîn <gülüyor> geçen dersimizde sure-i Yunus'un sıramıza gelen bir ayetine başladık ama ayetler birbirini çarıştırdığı için Aynı manayı teyit eden, tasdik eden başka ayetleri de okuma lüzumu hasır olduğu için bu ayeti kerimeyi bitiremedik. Bazen bir derste birkaç ayet okunabiliyor, bazen de birkaç derste bir ayet ancak okunabiliyor. İnşallah yine Kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Mevsimin soğuk oluşu bizi ürkütmemeli. Çünkü bu soğuklar ve sıcaklar mezarda da söz konusudur. Biz şimdi böyle kapalı bir yerde. Halıların üzerinde efendim, biraz soğuk vardır bahanesiyle bazı şeyleri ihmal etmek arzusundayız ama daha zor günler var. Daha çetin günler var önümüzde bu zorluklara katlananlar onları kolaylaştırmış olurlar. Cenab-ı Hak iki zorluğu birleştirmez. İki kere azap etmez. Yani dünyada çekiyorsa birisi, inşallah ahirete bir şey kalmaz. Ve eskiler bizim imkanlarımıza da sahip değillerdi. Daha uzaklardan geldikleri halde o sağlam inanç, her müşkülü hallediyor hiçbir zorluk bırakmıyor hiçbir sıkıntısı olmuyor o günkü Müslümanların Cenab-ı Hak Celle Şanuhu Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin nübüvveti üzerinde peygamberliği üzerinde ısrarla duruyor bütün Kur'an bunu anlatıyor ama bu sureyi Yunus'ta bu işe özel bir ağırlık verilmiştir. Yani sanki şunu ifade etmek istiyor Cenab-ı Hak. Bir insan eğer peygamberle irtibatını keserse, peygambersiz, öndersiz kalırsa ve kararları kendi aklına dayanmak suretiyle kendi düşüncesine göre vermeye çalışırsa yanılacağı muhakkaktır. Muhakkaktır yani bu kişi hata edecektir. Çünkü eğer akıl yeterli olsaydı yolunu bulmakta hedefini tayin etmekte akıl yeterli olsaydı vahye gerek yoktu. Ama akıllar standart değil, eşit değil. Derler ki hani yeryüzünde her şeyi nazar alır. Kişi sahip olduğu her şeyle nazara hedef olur da akıllar hiç nazar almaz. Niye? Çünkü kimse kimsenin aklını beğenmiyor. İnsan çok beğendiği, çok takdir ettiği, heveslendiği şeyleri nazarlıyor. E kimse kimsenin aklını beğenmiyor ki ona nazar vermiş olsun. Herkes en akıllısı kendisi olduğunu söylüyor veya benim anladığım doğrudur diyor. Doğrular varsa da ben de doğruyu buluyorum diyor. Eğer din akılla kurulmuş olsaydı, yeryüzündeki insan sayısı kadar, akıl çeşidi kadar din şekli ortaya çıkar. Herkes kendi aklına göre, kendi mantığına göre bir din kurmaya kalkışır. Ve bugün görüyoruz, işte bence böyledir, bence böyledir, bence böyledir herkesin söylemeye çalıştığı bu. Halbuki çoğu kere o kişilerin hiçbirisinin dediği de değil. Öyle de oluyor kendi aklını rehber edindiği zaman. Ama yolun doğrusunu bulabilmek için, hakka ulaşabilmek için sarsılmaz, vazgeçilmez vasıta Peygamberlik müessesesidir. Nübüvvet ve risalet müessesesidir. İşte peygamberden uzak kalanlar, ona iman etmeyenler Allah'a kavuşacakları inancını da taşımıyorlar. Çünkü peygamber öldükten sonra dirilmek vardır diyor. Bu hayat asıl hayat değildir. Bu fani ve geçici olan hayattır asıl hayat bundan sonra gelecek hayattır doğrusu bu ama peygambere inanmayan kişiler bunu reddediyorlar Allah'a kavuşmak tekrar onun huzuruna çıkmak diye bir şey yok diyor ve dünya hayatına rıza gösteriyor razı oluyor ve onunla da tatmin oluyor. Yeterlidir diyor bana bu hayat. Cennetim de buradadır, cehennemim de buradadır diyor. Eğer varlık içinde, bolluk içinde bir kısım nimetlere, imkanlara erişebilirsem, işte cenneti dünyada yakaladım demektir. Erişemezsem hayat cehennemi olur diyor. Bunların yerleri cehennemdir diyor Cenab-ı Hak. Niye? Çünkü hayatı boyunca bunu kazanmaya çalıştı adam. Kendisini cehenneme sürükleyecek, azaba götürecek çalışmaların peşinde oldu. Eğer peygamberi takip etseydi, peygamberin talimatına kulak verseydi, Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu cehennemden uzaklaştıracak ve ona cenneti temin edecek yolları öğretecekti. Dinlemeyince, kendi başına kalınca onun cenneti ve cehennemi değişmiş oldu. Kafasına göre bir tayin yapılmış oldu. İnkarcılar bu neticeye düştüler. Peki iman edenler ne elde ettiler? İşte oraya geliyor söz. <gülüyor> Cenab-ı Hak buyuruyor ki, innelledi ne? Amin. O insanlar ki, o kimseler ki, hakikaten iman ettiler. İşte bu inne kelimesini kullanıyor Cenab-ı Hak. Muhakkak manasına gelen, hakikaten manasına gelen, şüphesiz manasına gelen bu edatı kullanıyor. Bu insanlar ki gerçekten iman ettiler. Yani böyle dilin ucuyla değil, ağızlarıyla değil veya şekli bir iman değil. Bu iman onların içlerine yerleşti. Gönüllerine indi. Sadece ağızlarında dolaşan bir kelime değil iman. Bu hakikaten gerçekten İman edenler ki geçende hani imanı anlaşılsın diye değişik üsluplarla ifade etmeye çalışıyorum. Anlaşılmadığı kanaatindeyim ben. Yani eğer bu cemaat hakikaten dinlediklerini anlamış olsaydı veya ruhuna varabilseydi, şuuruna varabilseydi mesele çok daha farklı olacaktı. E anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor da dışarıdaki hadiseler o kadar ağır basıyor ki içeride aldığını çok kısa zamanda kaybedebiliyor, unutabiliyor. Öteki hadiseler burada aldığını gölgeleyebiliyor. Bizim sıkıntımız burada. Çevre son derece bozuldu. Çevre son derece bozuldu. Bir Müslüman'ın, Müslümanlığının devam edebilmesi için, imanının devam edebilmesi için onu yaşatacak bir çevrede bulunması lazım. Bu çevre son derece önemli. Son derece önemli. Bozuk çevreler içinde bulunuyoruz. Her taraftan farklı bir düşünce geliyor, farklı bir fikir geliyor. O esas kaybolmuş oluyor. Veya zayıflama noktasına geliyor o insanlar ki gerçekten iman ettiler diyor Cenab-ı Hak yani beni ve benim koyduğum sistemi kabul ettiler tartışmıyor bunu bu zamanda kabili tatbik midir değil midir bir daha mümkün müdür değil midir böyle bir hesabı yok adam Allah'a inanıyor ve onun nizamı olan İslam'ı bütün benliğinde duyacak şekilde kabul ediyor. Onun her tarafı Müslüman. Yalnız kalbi değil. Yalnız dili değil. Damarlarında dolaşan kana bile bu iman karışıyor. Yani. Bütün benliğiyle, mevcudiyetiyle iman etmiş olan kişiler bu nereden anlaşılacak? Hakikaten böyle inandım bu adam ve amilü salihat. İşte o şart her şeyi ortaya koyuyor. İman ettiler ve salih amel işlediler. Bu ne demek? Salih amel işliyor. Ne demek? Yani bunlar inandıkları gibi yaşadılar nasıl inanıyorsa neye nasıl inanıyorsa mutlaka yaşayışını da ona göre düzenledi. O başka bir şeyi yaşamıyor. İmanını yaşıyor demektir. İman sanki onun için bir projedir. Bir plandır. O planı tatbik ediyor Müslüman denen kişi. Bir taraftan iman ettim diyecek öbür taraftan da başkalarının planına göre yaşayacak başkalarının anlayışına göre yaşarsa bu ikiyüzlülük olur bu bir çelişki olur bu bir münafıklık olur bu sadece şekilcilikten ibaret olur iman sahibi kimdir inandığı gibi yaşayabilen kişidir peygamberin hadisinde böyledir bu Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Peygamberimiz inandığınız gibi yaşayın inandığınız gibi yaşayın Eğer ya inandığınız gibi yaşamazsanız inandığınız gibi yaşamazsanız bir gün yaşadıklarınıza inanmaya başlayacaksınız yaşantınız imanınız olacak sizin ameliniz imanınız olacaktır eğer imanınıza göre amel yaparsanız iman da yerindedir amel de yerindedir ama inandığın gibi yaşamıyorsun biliyorsun ki namaz harzdır kılmıyorsun faiz haramdır terk etmiyorsun Zina haramdır, vazgeçmiyorsun. Efendim hırsızlık haramdır. Gene ucundan kenarından çalmaya çalışıyorsun. Anneye babaya itaat farzdır. Suratını ekşitiyorsun, itaat etmiyorsun. Eğer inandıklarına göre yaşamazsan bunun sonu ne olacak? Yaşadıklarına inanmaya başlayacaksın sen. Yani diyeceksin ki doğrusu benim yaptığımdır. Ben nasıl yaşıyorsam işin aslı budur, doğrusu budur ve din budur diyeceksin. Tıpkı bugünkü insanların söylediği gibi. Yaşantımız dinimiz olmuştur. Bu nasıl iman ki? Söz sırası geldi mi elhamdülillah biz de Müslümanız diyor adam. Fakat hayatı boyunca hayatı boyunca Allah'ın verdiği bütün imkanları kullanarak o inancın dışında kalmaya çalışıyor ona göre yaşamıyor o imana aykırı yaşantı ne ise onu gerçekleştirmeye çalışıyor İşte bu imanlar bir işe yaramıyor bu türlü imanlar bakın imana bakın yanlış olabilir bakın nasıl yakıyor bir genç kendini ne adına yapıyor kendini bu görüyorsunuz değil mi bütün dünya görüyor psikologlar da anlatıyorlar işte şöyledir şöyledir şöyledir de evet hala insanları bu ölçüden nasıl tesir altına aldığını ben yorumlayamıyorum diyor bu sabah birisi bunu çözemiyorum diyor Bu nasıl oldu diyor iman bu Peygamberimizin ashabından birisini yakaladım Müseylime Keza. Peygamberimizin son yıllarında daha vefat etmeden peygamberliğini iddia eden bir kafir bu. Müseylime diye bir adam. Yemame bölgesinde yaşıyor. Orada yüz bin kişiyi kendi saflarına çekmiş hem de böyle seçmece insan peygamberimize yazdığı bir mektupta diyor ki işte müseylime resulullah'tan mektubunun başı böyle müseylime resulullah'tan muhammed resulullah'a onun da güya peygamberliğini kabul ediyor efendim bugüne kadar arabistana ve araplara sen hükmettin Bundan sonra bölüşeceğiz diyor. Bütün Araplara peygamberlik yapma görevi senin değil, bir kısım Arapların peygamberi de ben olacağım diyor. Peygamberimiz ona yazdığı mektupta, Mülk Allah'ındır, onu dilediği kişiye teslim eder. Peygamberlerin saltanatla alakası yoktur. Allah'ın mülkünde Allah ne kadar ömür vermişse takdir etmişse o kadar hizmetlerini yaparlar ve yalancı adını koydu müseylimetül kezap çok çok yalan konuşan Peygamberimizin ashabından iki kişiyi ele geçirdi bu adam ve onlara işkence yapacak tabi azap edecek birisine teklif etmiş teklif etmiş benim söylediklerimi aynen tekrar edeceksin Muhammed peygamber değildir diyeceksin sallallahu aleyhi ve sellem yalancıdır diyeceksin Kur'an diye bir kitap yünmüyor diyeceksin yani inkar edeceksin iman ettiğin şeyleri inkar etmeye kalkışacaksın iki kişi bunlar birisi bu teklifleri kabul etti zahiren onun dediklerini yaptı, kurtulabilmek için ama bir diğeri asla kabul etmedi. Müseylime ne teklif ediyorsa hayır diyor. Gözlerini yumuyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesiyle cevap veriyor. Onu da öldürtüyor tabi. Peygamberimiz buyurdu ki birisi ruhsatla amel etti. Yani dinin verdiği müsaadeyi kullandı. Böyle ölüm tehdidiyle hayati tehlikeyle bir kişi yüz yüze gelirse hayatını kurtaracak derecede içinde hiçbir değişiklik olmamak şartıyla kurtulana kadar o kelimeleri söyleyebilir teklifleri kabul eden ruhsatla amel etti o da karlıdır dinine uymuştur fakat öbürü azimetle amel etti hiçbir teklife evet demediği için ölümü göz aldığı için tabi onun makamı bambaşka bir makamdır yine bir başka yerde böyle bir müslümanı yakalamışlar soruyor o işkenceci zalimler Şimdi görüyorsun arkadaşını idam ettik diyorlar. Biraz sonra sen de idam olacaksın. İstemez miydin şimdi senin yerinde Muhammed olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem senin yerine o olsaydı da o ölseydi. Hayır. Değil benim yerime ölmesini şu anda Medine'de ayağına bir diken battığını bilsem ayağına bir diken batıyor kahrımdan ölürüm ne demek benim yerimde o olsun da o ölsün peygamberin ashabı da böyle bağlı böyle iman ediyor bunun sırrı şurada eğer kişi doğru saydığı şeye velen ki yanlış olsun doğru saydığı şeye hakikaten iman ederse onun için o tabiri kullanıyor Cenab-ı Hak gerçekten inanırsa onun yapamayacağı hiçbir fedakarlık yok biz niye yapamıyoruz e bilmem <gülüyor> hepimiz ben başta olmak üzere imanlarımızı gözden geçirmeye mecburuz biz inandık diyoruz hakikaten inandığımızı mı söylüyoruz bir alışkanlığı mı tekrar ediyoruz bir şey var burada bir çürük taraf var bu kadar mümine rağmen bu kadar müslümana rağmen bu din bu kadar hücuma nasıl uğrar dinler nasıl bu kadar haksızlığa uğrar bu kadar müslümanın varlığına rağmen demek ki bu imanlarda bir şey var bu imanlarda bir şey var. Bu ya şekilde bir imandır kalbe oturmamış bir imandır. Bizim dünyamızda bir şey var. Bu insanlar ki buyuruyor Cenab-ı Hak gerçekten iman ettiler ve salih amel işlediler. Yani imanlarına göre yaşadılar nasıl yaşıyor, nasıl inanıyorsa öyle yaşıyor inandıkları gibi de yaşadılar Bu imana ters düşen ona aykırı hiçbir inancı olmayan insanlar, hiçbir ameli olmayan insanlar var ya yehdihim rabbuhum bi imani Rableri olan Allah onları yaratan, bu nimete kavuşturan Allah o imanları sebebiyle onları doğruya sevk ediyor o öyle bir iman ki o iman onu ölüme de götürüyor eğer işin doğrusu ölmekse bir yerde işin doğrusu ölmekse iman onu ölüme götürüyor işin doğrusu namaz kılmaksa onu namaza götürüyor zekat vermekse zekata götürüyor Dürüst olmaksa onu dürüstlüğe götürüyor. Bizim imanımız bir tarafta duruyor, biz bir tarafta duruyoruz. Yani sanki karşıdan karşıya bakıyoruz. İmanları onları hidayete erdiriyor diyor Cenabı Hak. Yani doğru neyse, hak neyse, olması gereken neyse o iman ona bu istikameti veriyor. Bugün binlerce yüz binlerce Müslümana soruyorsun ya bir Müslüman böyle davranabilir mi? böyle düşünebilir mi? böyle hareket edebilir mi? diyorsun Müslüman böyle yapmaması lazım ama nasıl yapıyor? o kırk dereden su getiriyor iman hakikaten iman olsa bu başka türlü tezahür etmesi lazım ama orada bir şeyler var Burada galiba şu noktaları hatırlamak lazım. İnsanlar hayırlı insan olamıyorlar bir türlü. Niye şartlarını kaybediyoruz? O hatırlamak lazım. İnsanlar hayırlı insan olamıyorlar bir türlü. Niye şartlarını kaybediyoruz? O dört başı mamur mümin olabilmek için müslüman olabilmek için bu işin temelden ele alınması lazım. İslam büyükleri diyorlar ki bir insanın kâmil bir mümin, hayırlı bir insan, hakikaten dünyasını, ahiretini yoluna koyabilecek bir insan olması için evvela o insanın soyunun temiz olması lazım. Yani hadişah sülalesinden bilmem filan hanedan sülalesinden gelmesi lazım demek değil bu. Soylu soplu şerefli namı nişanı olan bir aileden dünyaya gelmesi demek değil. Yani nikahlı bir anneden ve babadan dünyaya gelmiş olması lazım. Soy temizliği bu demektir. Dünyaya gelen çocuğun eğer annesi babası nikahlı ise, nikahlı ise o da nikahlı olan bir annenin babanın çocuğu olabilmişse, o isterse bir şingene olsun, onun soyu temizdir. Evet, onun soyu temizdir. Nikahlı bir annenin babanın çocuğudur soy temizliği bu biz onu başka yerlerde arıyoruz servette arıyoruz asalet kendi kendimize uydurduğumuz asalet diye bir kavram var orada arıyoruz bilmem nerede arıyoruz bir defa kişinin soyu temiz olmalı arkadaşlar bu nikah üzerinde ısrarla durmamız lazım tamam ben evlendim evlendiğin gün vardı yaşıyor mu devam ediyor. Mu? Nikah da imanda böyle örülmüş bir duvar değil. Yıkıldığı zaman ha bu gürültü nedir? Nikah duvarı yıkılıyor. Sözle gelir, sözle gider. O belediyedeki kayıtlar burada hala evli gözüküyor nüfus kayıtlarında. Onlar sakın sizi aldatmasın. Orada evli görünen binlerce nikahsız var milyonlarca nikahsız var orada kayıtlar duruyor ama adam öyle laflar söylemiş ki ne din kalmış ne nikah kalmış hepsi yıkılmış gitmiş bir defa bu nikah üzerinde ısrarla durulması lazım bunu niye söylüyorsun nereden çıktı hani imanına göre yaşayacaksın ya en önemlilerinden bir iki örnek vermeye çalışıyorum bir iki örnek vermeye çalışıyorum imanlı nasıl yaşar nikahlı yaşar onun nikahsız ilişkisi yok gene bana kızacaksınız tabi şimdi biliyorum da siz bu karıları iş yerlerinize dolduruyorsunuz kimden fetva alıyorsunuz siz bu fetva ise kim veriyor bu dinen doğrudur yanlış değildir diyen kim acaba ya dolduruyorsunuz karılmayın da biraz ağırcı olacak herhalde soğuktan mı tesir alıyorum bilmiyorum o dinden uzak yaşayanlar dinden uzak yaşayanlar açık açık kadınları çalıştırıyorlar e bu zaten açık diyor yani bunu ben çalıştırıyorum ama ben açmadım diyor. Bana böyle geldi. Bir şey değişmez. Müslümanlar da kapalıları fahişe yapıyorlar. Evet. Bu sözümü kabul etmeye mecbursunuz. O hacce gitmiş, umreye gitmiş, bilmem tesbihi elinde o derviş baba. O da kapalı kadınları fahişeleştiriyor. Hiç kimsenin nefsi melek nefsi değil. Melekte nefis yok. Hiç yalandan kimse kendini avlatmasın. Ben şöyleyim ben bunlar sökmez. Senin ne olduğunu bilen Allah diyor ki sen busun. Yalandan buraya ilave yapmayalım. Para kazanacaksın diye, zengin olacaksın diye sana bütün karıyı kızı devreye sok da zengin ol diyen var mı? Ahirette bunun hesabını soracaklar sana. Sen niye, böldüğün zaman bir trilyon servetin yoktu da yüz milyonun vardı? Bunun hesabını soracaklar sana? Bu değil hesap Bir defa, dolayısıyla söyledim bunu, nikah üzerinde duralım, bu soy temizliği üzerinde duralım. Kendimiz için ve çocuklarımız için. Burada bir önemli nokta var, bu nikahı bozan... <gülüyor> Kızlarımıza mürtetler talip oluyor. Yani öyle bir çocuk geliyor kızınızı istiyor ki o çocuğun aslında imanı yok. Aldığı kültürle, aldığı eğitimle çoktan İslam'ın dışına çıkmış. Ama adı Müslüman, anası babası Müslüman, siz onun nesine bakıyorsunuz? Aylık kazancına bakıyorsunuz. Oğlum işin ne senin? Mesleğin ne? Aylık kazancı ne kadardır? Bir aileyi geçindirebilir misin? Gözünü dolduruyorsa tamam bu adam bir yuvayı sürdürebilir. Gerisi önemli değil. Belki de gusül akdesti almıyor. Önemli değil. onu sormuyor adam. Ve çoğu kere kızlarınızı mürtetlere veriyorsunuz. Dinden çıkmış adamlara bir ömür nikahsız yaşıyor bir sürü veledi meydana geliyor kimse bunun farkında değil buna dikkatinizi çekerim ülema diyor ki kamil mümin hayırlı bir müslüman olmanın şartlarından birisi soyun temiz olmasıdır herkes nikahı üzerinde durmalı bizim de biraz ihmalimiz var ya eski hoca efendiler Allah rahmet eylesin her cuma gecesi nikahı tazeler. Fehmen <Gülüyor> nebiyyin ve hıfzal mürselin ve ilhama melâiketil mukarrebîn amin ve kâlen nebiyyü sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem Elke yisu mendane nefse ve amile lima بعد الموت. İla آخر الحديث. Sıddık Rasulullah, ﷺ فيما قال, elkma, ﷺ Nabiye, ﷺ Salla Allahu Taala Alihi ve Sellem. Aziz ve muhterem cemaati i <gülüyor> Geçen dersimizde Sure-i Yunus'un sıramıza gelen bir ayetine başladık. Ama ayetler birbirini çağrıştırdığı için. فَهْمَنْ نَبِيِّينَ ve hıza mürsalin ve ilhama Amin. Ve, "B. B. sallallahu B. aleyhi ve sellem B. B. B da'im ila lima ba'da al-mawt ila akhir al-hadith sadaqa rasulullah fi ma qala aw kama qala nabi sallallahu ta'ala aleyhi ve sallam aziz ve muhterem cemaati Müslümin <gülüyor> Geçen dersimizde Sure-i Yunus'un Sıramıza gelen Bir ayetine başladık Ama Ayetler birbirini çağrıştırdığı için Aynı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 nasıl yaşıyor, nasıl inanıyorsa öyle yaşıyor. İnandıkları gibi de yaşadılar. O imana ters düşen, ona aykırı hiçbir inancı olmayan insanlar, hiçbir ameli olmayan insanlar var ya yehdihim rabbuhum bi'imanihim. Rableri olan Allah, onları yaratan, bu nimete kavuşturan Allah, o imanları imanları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 dörtbaşı mamur, mümin olabilmek için, Müslüman olabilmek için bu işin temelden ele alınması lazım. İslam büyükleri diyorlar ki bir insanın kamil bir mümin, hayırlı bir insan, hakikaten dünyasını ahiretini yoluna koyabilecek bir insan olması için evvela o insanın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 Bu dinen doğrudur, yanlış değildir diyen kim acaba ya? Dolduruyorsunuz, karılmayın da biraz alıcı olacak herhalde. Soğuktan mı tesir alıyorum bilmiyorum. O dinden uzak yaşayanlar, dinden uzak yaşayanlar açık açık kadınları çalıştırıyorlar ve bu zaten açık diyor yani.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 her cuma gecesi nikahı tazeler. Değil mi? Tevbe istiğfar yaparlar. Ama siz bize istiğfar ettirecek kadar da vakit vermiyorsunuz yani. Vakit vermiyorsun. Gözümün içine bakıyorsun. Ezan okundu hemen bitir diyorsun. İkincisi, ikinci önemli nokta, kamil mümin nasıl olunuyor? Kişinin sütünün helal olması lazım. Çocuk ya annesinden süt emiyor. Annesi ona helalından süt hazırlaması lazım. Süt helal olması lazım. Yani o ailede kazanç helal olacak, meşru olacak. Kadın helal gıdalardan yiyecek, helal süt emmiş olacak o çocuk. Birbirimize dua ederken, gençlere dua ederken böyle dua etmiyor musunuz? Evladım, Allah sana helal süt emmiş birisini nasip etsin. Niye böyle dua ediyorsunuz? Eğer haramdan hasıl olmuş bir sütü emmişse o çocuğu kimse zapt edemez. O şirret bir şey olacak. O şirret bir şey olacak. Sütünün de temiz olması lazım. Bu bir yerde nedir? Evlerinize helal lokma taşıyın ya. <gülüyor> Lotodan para götüreceksin. Şarkı felekten bilmem neden para götüreceksin. Bunlarla olmaz bu din iman işi. Şimdi yoklasam ceplerinizden kaç tane bilet çıkacak acaba? Piyango biletleri ceplerinizde. Ya böyle Müslümanlık olur mu Allah aşkına ya? kimi kandırıyoruz? Kimi aldatıyoruz acaba ya? Kimi aldatıyorsun? Allah senin içini dışını biliyor. Bu nasıl imandır ki seni helala değil de harama yönlendiriyor. O insanlar ki iman ettiler ve salih amel işlediler. Onların amelleri onları hidayete sevk eder diyor Cenab-ı Hak. Yani o iman ve amel, işin doğrusu neyse iman onu oraya götürür. Sen bilmiyor musun ki haram kazanç ateştir? Biliyorsun. E niye harama doğru yönleniyorsun sen bakayım? Niye harama yönleniyorsun? Yanlışa niye yönleniyorsun? İşte senin imanın seni doğruya sevk edemiyor. Öyle bir imanın var demektir. O imanın pekiştirilmesi lazım. Takviye edilmesi lazım. Üçüncüsü de lokmasının, o çocuğun lokmasının temiz olması lazım. Biliyorsunuz insan vücudunun İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in ifadesine göre insan vücudunun en mühim unsurlarından birisi kan. Kansız hayat olmaz. Ve bu kanın dengeli bir şekilde vücuda yayılması lazım. Vücudun her tarafına kanın ulaşması lazım. Merkez kalptir, onu sevk ediyor. Toplar dağıtır. Bütün kan beyne giderse beyin aşırı kan aldığı için felç olur. Diğer taraflar kansız kaldığı için felç olur. Fazlası da felç yapar. Hiç olmaması da mahveder. O yediğimiz gıda maddeleriyle vücut kan hasıl ediyor. Vücutta kanın oluşması yediklerimizle sağlanıyor. Eğer lokman helalsa kanın temiz demektir. Asıl bir kan var sende demektir. O temiz kan hep hayra koşar. Ama o kan pis ise haramdan hasıl oluyorsa o pis lokmalarla kanın meydana geliyorsa o pis kan Allah tanımaz peygamber tanımaz inandığın gibi yaşayacaksın arkadaş nasıl inanıyorsun ama galiba biz tersini yapıyoruz yaşadıklarımızı iman haline getirdik nasıl yaşıyorsam iman budur diyorum ben işin doğrusu budur efendim beyefendi kadınlarla tokalaşmadan yapamıyor kadınlarsız yapamıyor Efendim birisi de niye tokalaşıyorsun yabancı bir kadının eline tutmak haramdır dediğin zaman kıyamet kopuyor bu yobaza bak diyor ya şu geri kafaya bak hala hala çağdışı o inancına iman ediyor adam iman ettiğine göre yaşamıyor yaşadığını iman olarak takdim etmeye çalışıyor Bu hatadan kurtamak lazım. Bunları imanları dünyada durdukları müddetçe imanları yönlendirecek diyor Cenab-ı Hak. Şaşırmaz bu. Hata etmez. Toplumun en hayırlı unsurudur bu. Çünkü Cemaat o şöyle, da inanmıştır. Evet, affedersiniz hocam. Cemaat şöyle bağdaş grupta değil de namazda oturduğumuz gibi oturalım da şöyle cemaatimiz yer bulsun. Safları evet. sıklaştıralım ön tarafa doğru. Cemaat-i Hava hakikaten soğuk. Dışarıda kimsenin kılma şansı yok ben bir istirham edeyim şöyle bir kalkabilir misiniz ayağa hem uyuşuklukla gitmiş olur benim de işime yarar ama ayağa kalkıp da yerinizde durmayın öne doğru öne doğru şöyle safları sıklaştıralım gelen kardeşlerimizle de açılmış olur Buyur. Allah razı olsun ezan da okunuyor. ben bitiriyorum ayeti dünyada şunu söylüyor peygamberimiz hayrunnaz MEN yan FAVRUNAZ İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Zararın zararına çalışan hakiki bir Müslüman bulamazsınız. Eğer zararlı hareketleri varsa onun imanında bir eksiklik var. İmanı tamsa onun yaptığı her şey mutlaka insanların faydasınadır. Her şey insanların menfaati içindir, hayrı içindir. Ahirette ne elde edecek bunlar? Tecrimin tehtihimul enhar hi cennatin na'im. Nimetlerle dolu cennetlerde olacak bunlar. Ki beherinin altından nehirler akıyor aman efendim ne kadar övünüyorsunuz ne kadar övünüyoruz yalılara sahip olduğumuz zaman yalısı oldu mu of değme keyfine gitsin yalıdan geçtik bir havuzu bulunursa evinin bahçesinde onu bile büyük övünme vesilesi yapıyor ben size öyle yerler hazırladım ki onların altından nehirler geçiyor. Böyle bir tane iki tane filan değil. Nehirler geçecek ve o cennetler rengarenk nimetlerle dolu. Ama buna kim erişiyor bu nimetlere, bu cennetlere? İmanı tam olan ve imanına göre yaşayan insanlar İnandığı şekilde yaşayan insanlar böyle icap ettikçe ben de Müslümanım diyen kişiler değil. İcap ettiği zaman, gerektiği zaman öyle demesi icap ettikçe El elhamdülillah biz de Müslümanız. Değil. Öyle değil o. Bir ömür o din için geçecek. Bir ömür. Bir ömür Allah seni mükellef kıldığı günden itibaren onun verdiği imkanları O'nun emrettiği şekilde kullanmaya mecbursun. Mesela sana göz verdi. Bu gözleri O'nun dediği gibi kullanacaksın. Kalkarda güzele bakmak sevaptır dersen, tabii bu söz hem doğrudur hem yanlıştır. Bakılması helal olan, meşru olan güzellere, aya bakarsan, güneşe bakarsan, yıldıza bakarsan, o çok güzel güllere, çiçeklere bakarsan doğru ibadet olur. Ama bakılması haram olan kadınlar için bunu kullanıyorlar. Öyledir ya güzele bakmak da sevaptır diyor. Ucuzca kafir oluyor. Bir harama helal dediği için dinden çıkıyor farkında değil. Müslüman konuştuğunu bilir, yaptığını bilir, attığı adımı bilir rastgele. Olmaz bu işler. Bu nimetlerle dolu cennetler içinde olacak bunlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Hava çok soğuk olduğu için hiçbir cümle daha eklemeye tahammül yok. Cenab-ı Hak cümlemizi bu kamil imana ve salih amele sahip kılsın ve vaat ettiği nimetlere de cümlemizi eriştirsin. Billahi Fatih